Fil yılı o yıllarda Yemen Habeşistan'ın yönetimindeydi ve Ebrehe adında bir Habeşli tarafından yönetiliyordu. Ebrehe San'a'da bütün Arabistan'ın hac yeri olarak Mekke'den daha ileri olmasını istediği büyük bir katedral yaptırdı. Bu katedral için Sabah Melikesi'nin terk edilmiş saraylarından mermerler getirtti, altından haçlar, fil dişi ve abanozdan minberler yaptırttı ve Necaşi'ye şunları yazdı. ''Kralım, sizden önce hiçbir krala nasip olmayan bir kilise yaptırdım. Sizi ve tüm Arapları bu kiliseye hac etmeye razı edene kadar uğraşacağım.'' Bu dileğini gizli de tutmuyordu. Bu nedenle Hicaz ve Necd Arapları arasında büyük bir gerginlik ortaya çıkmıştı. Sonunda Kureyş'e yakın kabilelerden biri olan kinaneli bir adam San'a'ya kiliseyi pisletmek için gitti. Bir gece gizlice gidip sağ salim geri döndü. Ebrehe bunu duyunca Kabe'yi yerle bir etmeye and içti. Hazırlıklarını tamamlayıp büyük bir ordu ile Mekke'ye doğru yola çıktı. Ordunun önünde ise bir fil gidiyordu. Sana'nın kuzeyindeki bir takım Arap kabileleri onu durdurmaya çalıştılar. Fakat Habeşistanlılar onları yendi ve Kesam kabilesinin lideri Nufeyl'i esir aldılar. Nufeyl hayatına karşılık onlara rehberlik etmeyi kabul etti. Ordu Taife vardığında Nufeyl'in adamları Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları latı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar. Varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberine bir adam verdiler. Ebrehe yanında Nufir olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye iki mil kala Muhammis'te öldü, onu oraya gömdüler. Araplar bu mezarı bugüne dek hep taşlaya gelmişlerdir. Ebrehe Muhammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Yolda ne bulurlarsa aldılar, ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladılar, ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler. O sırada Ebrehe, beraberinde oranın şefini getirmesi için Mekke'ye bir elçi gönderdi. Elçi, onlara savaş etmek istemediklerini, Sadece Kabe'yi yıkacaklarını ve kan dökülmesini istemiyorlarsa, şefin kendisiyle birlikte Habeşlilerin karargahına gelmesi gerektiğini söyledi. Haklar ve görevler Abdüddar ve Abdülmenaf sülaleleri arasında bölüştürüldüğünden beri Kureyş'in resmi bir başkanı yoktu. Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak yer etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi. Ve Abdülmutalip oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denle etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmutalip'ten bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmutalip askerlerin 200 devesini aldığını ve onları geri vermesi gerektiğini söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalip şu cevabı verdi. ''Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır.'' Ebrehe ''Bana karşı koruyamaz.'' dedi. Abdülmuttalip ''Bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver.'' dedi. Ebrehe de develerin geri verilmesi için emir verdi.'' Abdülmuttalip Mekke'ye döndü ve Kureyşlilere şehrin üzerindeki tepelere çekilmelerini tavsiye etti. Daha sonra ailesinden bir grupla Kabe'ye gitti. Kabe'nin yanında durarak Allah'a, Ebrehe ve askerlerine karşı kendilerine güç vermesi için yalvardılar. Abdülmuttalip de Kabe'nin kapısındaki metal halkaya yapışarak, Allah'ım kulun kendi evini korudu, sen de kendi evini koru diye yalvardı. Duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlilerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar, oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlardı. Ertesi sabah Ebrehe şehrin üzerine yürümek için hazırlandı. Kabe yıkıp tekrar aynı yoldan San'a'ya dönmeyi düşünüyordu. Süslenen fil zaten hazır olan ordunun en önüne geçirildi. Güçlü hayvan konumunu aldıktan sonra bakıcısı Üneis tarafından ordunun gittiği yöne yani Mekke'ye doğru çevrildi. İsteksiz olmasına rağmen rehber yapılan Nufeil ordunun en önünde Üneis ile birlikte gitmek zorundaydı. Bu sırada Üneis'ten hayvana nasıl kumanda ettiğini de öğrenmişti.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 Nufeyl ise ordunun dikkatinin file çevrildiği bir sırada oradan ayrılmış ve Mekke'nin üstündeki tepelere kaçmıştı. O günden sonra Araplar Kureyşlilere Allah'ın halkı adını verdiler ve daha çok saygı göstermeye başladılar. Çünkü Allah onların dualarını kabul etmiş ve Kabe'yi yıkılmaktan korumuştu. Onlar birincisiyle pek ilgisiz olmayan ve aynı yılda,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 Kendisi de Amine'nin yeğeni Hale'den kısa bir süre sonra çocuk sahibi olacaktı. O sırada en küçük oğlu üç yaşındaki Abbas'tı. Kapının önünde durmuş babasına bakıyordu. Abdülmuttalip yeni doğmuş bebeği ona uzatarak bu senin kardeşin, kardeşini öp dedi. Abbas da onu öptü.